Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaa anzalnaa al-fath. Qul innaa innehu mükâne fevrâ Sadakallahu cazib Rabbimiz Teala ve Tekeddes Hazretleri bu sureyi şöyle buyur Allah'ın yardımını لا فتيح بلدلين فتيح بلدلين فتيح مكانين فتيح كذلك صبعا ورأيت الناس يأكلون في دين الله أكواله Ve sen ya sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah'ın dinine bölük bölük dinlerini gördüğün zaman tesebih sen tesbih et şüphanullah estağfirühü Tevbe istiğfar etti. Arsa kişi bitti. Görev bitti. innehu kâne tevâvâ kübessiz ki Allah tevbeli çok kabul eden bir zati var gibi bulduk. Sizlere yapacağımız Cılsak konuşmaması özetim bir plancadan ibaret. Yani 12 seneden bu tarafa neler yaptık? Yaptığımız işler, hareketler değiller. Nelerden ibaret? işte ısaca bu bilancıdan, bu özetten, bu külasadan bahsedip sizleri fazla tutmayalım. Daha doğrusu, şu anda süviyetiyle her zaman Hemen hemen her zaman dinlediğiniz meseleler. Fakat tekrarın da bayağı var. Belki hatırınızda hepsi kalmış olabilir. Belki bir kısmı kalmış olabilir. Belki unutmuş olabilir. Bu arada, şunu hemen ilave edeyim. Gündem maddesi, iz yönüyle, bugüne kadar, 70-80 seneden bugüne kadar iman edilen, mevkula işlenmesi gereken mevkula bu arada hemen o devrendilere derviş efendilere yani şeylere bir şuncum var vahz ve nasihat onlara yapacağınız tebliğ ve tevkin İmar eden adamlar bu Bu arada şunu idare edin Namazdan oruçtan hacdan merteke. Çokça bahsedilmez. Kürşiler bununla doldurulmakta. ve benzeri meseleler sık sık gündeme getirilmektedir. Sık sık. Halbuki bilim olan bazı efendilerin bazı efendilerin şeyh efendilerin ihmal edilen meselelerin mevduları işlemeleri gerekir. sesim geliyor mu? <Gülüyor> İçbirinize kocalar. İnşallah. Şehit de var mı? Esasen her Müslüman şehit. Ben de şehitim. Zitfini fitfini yapan, tekkenin havasını teneccüs eden kalbinin zahirini de ile temizleyen herkes şey Netekin talibatta demişiz. Bir kimse 24 saat gırt zikrini yüz kere estağfurullah anlat, iyi bir 100 kere estağfurullah yüz kere kelebe tevhid yani la ilahe illallah yüz kere de söyleyin salavat Allah'ın bu şekilde yapan bir müşter olan bu zikri yapmış olur hele bir zikri layıkatma ile vurup sığırlaması olmuş olur ve şey olur İster ona şeyh değil değil, ister ona mürit On binlerce, otuz binlerce kelime-i tevdit çekmeye ediliyorlar. Buna ne vakit müsaidin olur, neden siz tabiri verir misiniz? Olay. Ve bunlar söylediklerim, her biri, bunlardan her biri, sağlam kaynaklara dayanmakta, ayetlere dayanmakta, hadislere dayanmakta, plan yani edin. Terebdüksüz, şüphesiz bunları yaparsanız, huzur içerisinde, sevk şey olursunuz, mürit olursunuz ve zikir vazifesini, tekir vazifesini yapmış olursunuz. Kutsuz ile hanımlara söylüyorum. Hanımlar 40 günde evliye olur. Veya yeni gün. Ama onun tersi de var. 24 saat içerisinde zikrinizi, fikrinizi yapın ben yapıyorum. Bugün de yap. Üzerimize abine, biraz üzerimizde kırk gün ne kurumasında rağmen kuşluk namazı ne sonra bu saydığım şeyleri yap. İman edilen merdumların bir. birisi. Nedir? Söyleyeyim. Başta gelen. Tevhid ve şirk Hoca Efendi Kürt'e çıktığı zaman Şeyh efendi bütün müritlerinin etrafında etrafına topladığı zaman tevhidten bahsedilecek Allah birdir diyecek. Eşi ve benzeri yoktur. Allah birdir bir. Size bugün tevhidle basınız diyecek ve şekile şirk, rezil edeceksiniz. Ne tevhid ne dir şekil? La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah tevhidin ve diz ilk ifadesi kısa bir ifadesidir. Şirkize, bunun tersi, Allah'a eş emsal koşmam. bunun çeşitli şirkleri Yani puta tatma, puta, puta tatma ve put tereslerle beraber olma, işte bu şirk. Nedir o? Bu? Bunları sıralayalım. ki şeriat ve hilaf. Size söylemiştim ve sizden de isabetli cevap almıştım. Ne demiştim? Demiştim ki Anadolu'da Türkiye'de en çok hakarete uğrayan İki kelime var, nedir Birisi şeriat, birisi şeriat, birisi şeriat, en çok hakarete uğrayan, hakir görülen, dibe köküye itilen, bu iki meseledir. <gülüyor> Halbuki şeriat demek, Kur'an-ı Kerim'de mi? İşte bu kitabın mühtevası, içinde olan hükümler, Allah'ın kanunları, buna Ama ne diyor Anadolu'nun değdiği, yıkanmış, kükle düşmüş, şirke düşmüş insanı? Ne diyor? Kahrolozun şey yaptı, ne Bunların harflerini, gururlarını bildirmek gerekiyor. Ve onun da zamanı geldi. onun da zamanı gelir. Şimdi tebliğ devrimdeyiz. Tebliğ ediyoruz. Etmeyin, diyor. Allah'tan korkun diyor. Allah bir diyor. Tut yoktur diyor. Demokrasi yoktur diyor. hâzi yoktur diyoruz. Neden yoktur? Bunların her bir işi futterestindir. Geçen bosta her seferi geldi. Geçen iki üçün önce kendisine resul edelim. Dedim ki, bir insan Hem Müslüman hem komünist olamaz. Keza bir Müslüman, bir insan hem Müslüman hem demokrat olamaz, hem partili olamaz. Bekir! Allah! Allah! Allah! Bu kadar kader işte Hoca Efendi. çok üzerinde duracağı meseleler meselelerden birisi. Arkadaşlar diyecek kürtüye çıktığı zaman ben bugün size Şilafet Devleti'nden ve helifelikten bastıracağım. <gülüyor> Günümüzün ihtiyacı bu. Yetmiş senedir iman edildi bu kelime. Hala uyamadınız mı? Hocam Allah üzere ne hafet kelimesini alıyorsunuz ne de kelimesi. <gülüyor> Siz üzerinizde tutacağınız başta bu üç şey nedir? Yoksa namazdan, oruçtan, hacdan zekattan, sahabe hayatından bahsedilen sayısı olur? E bu uğurlar, çok şiştaplarda yazılmıştır, İnsanın da okur yazardır, ağzını okusun. Ama halifelik ve hilafetten, hilafet devresinden ve halifelikten bahsederler misafiyetimiz var. Söyleyin, Hoca bendilerle de şeyhlara de söyleyin, günümüzün dünyasının gündeminde işletme var. Keza günümüzün dünyasının gündeminde terhid ve şirk insanımız terhid ve şirkin ne demek olduğunu bilmezse Allah korusun teneşine düşük olarak ağzı düşük olarak seninle bana ait seninle bana ait korkmayın korkacak bir şey eğer şu veya bu rejimler tarafından Kendisine bir zarar gelmiş olsaydı bize gelir. İki gün önce bir mektup geldi. Polisler, polisler varsa bilmesinler. Çettimize göre Finlandya'dasın bir konuşma yapacaksınız. Frankfurt'ı bir memleksin. Haberini aldık. Ona göre. Ne yaparsın? Ne yaparsınız? Söyleye bakalım. Ekmeği! Allah! Allah! Allah! Allah! Para cezası bulacaksınız. Bin mark para cezası, beş bin mark para cezası, yedi bin mark para cezası. Söylesiniz bunu. Bizim insanımız buna muhtaç. Kemal'in Hüsnü Kemal kafirinin eliyle bu mevzular gündemden kaldırılır terhitten şirkten bahsedilmelidir helifelik meselesi kaldırıldı helifeler sürüldü e bizim buna ihtiyacımız var bu insan yarın Allah'ın mutlulunda benden davacı olacak. Et ki, yüzünüz hara olsun, sen bize bu meseleleri niye anlatmadın? Cevabımız ne olur? Ha. Kocalara niye söylemedin? Gönlünü hasır saydın da kocalara niye söylemedin? Şeyhlere niye söylemedin? Onlar niye söylemediler? Bu millet böylece tevhidi ve şirki bilemedi. Hilafet ve helikleri bilemedi. Onun için bu korkunç neticeye düştü. Kimse tanımasın. Particilere mutluluk ile söylüyorum. Aklınızı başınıza alın. Particilik şirktir. teressiz. Mustafa Kemal'in getirdiği sistemdir. Ve bugün şeriatın önünde iki mesele var. İki kuruluş var. Biri particiler, biri de diyanat. Diyanatın konuları var, söylüyor bunları. Aklınız başınıza Sizi ne baktavanız kurtarın, ne de maaşınızı. Aklınızı başınıza tutmayın. Şemalettin Hoca ne demişse doğrudur. Hemeni! Allah! Hemeni! Allah! Allah! Allah! Buyurun, cevap verin. Eğer yalan söylüyorsa, yanlış söylüyorsa, dipte köşede konuşmayın. Cevap verin. her birinizin, her tutuyor. Kimse darınmasın. Kimse alınmasın. Ben Allah'ın huzurunda kendimi kurtarmak istiyorum. Ve beni dinleyen Müslümanları da kurtarmak istiyorum. Ben söylesem de söylemesem de Allah'ın hükmünde bu böyledir. Evet, şeriat'a bağlıyız. Helife-i Elhamdülillah sahibiz. Cahiliket ölümü de değil, hilafetin bayrağı altında, hilafetin bayrağı altında ölmek istiyoruz. kimse müdahale ederiz. Tekrar ediyorum. Keryata bağlıyız Elhamdülillah. Allah'ın bağına bağlıyız. Halifeye de sahibiz. Cahiliyet örmüle değil. Çünkü bir kimse halifeye biat etmezse ne olur? Hadis-i Şerif. Cahiliyet örmüle. Ama bunu istemiyoruz. Bu cemaat istemiyor. Silafet bayrağlarının altında ölmeziz. Üç evet. Devletin dini İslam'dır. Maddesini Mustafa Kemal kafiri kaldırdı. Neden? Anayasadan. 1924 anayasasından Anayasasına kadar neydi? Devletin dini İslamdı. Fakat bu kâhid, bu kâhid, bu kâhid bu maddeyevallıydı. Yerine, zamanla daik işletin, daikdir. Ne demek daikdir? Dini devletin ayrılığı. Buna kimsenin hakkını veriyor. Kimsenin buna gücü yetmez. 60 sene, 70 sene sonra olsa da bile insanımız, Müslümanımız Mustafa Kemal'in getirdiği gayetliği redderecek, bari yırsığı bu maddeyi siz getirdiniz. Yani. Hanılar sizler burada emeğiniz geçmiş bulunmaktadır. Ama bilin ama bilmeyin. Ama bilin ama bilmeyin. Hiç yorması mani olmadınız o denerimizden. Birçok hanıların durum ve tutumu ulağımıza geliyor, bu zemana ne oluyor? Sen cemal edin çalışır, çalışırsan, bizi hapse bir alırlar, bizi malımızı, bizi evimizden alırlar, kirenler. Fakat siz inşallah o cihsten değilsiniz. Dört, net ol, uzun, tazim edileceğiyi uzun. Parti neyi? PartiGamma nedir? Parti neyi? Politika nedir? Elhamdülillah. Şu cemaat partilere gitmiş, her şey gidiyor. SadeceGamma metodudur gündeme gelmiş. Allah Resulü Hazreti Muhammed nasıl bir yol takip etmişse sizlerle uygunu takip edilir. Peygamber'den bir nefas Kimse ispat edemez. Hiç kimse kendisini ağlatmasın. Tartinin tarihi daha dün. Fransız Büyük İhtilali yapıldıktan sonra dünyanın büyüdemene yettiği bir Sen 1400 sene önce Hazreti Muhammed'in getirdiği şeriat usulünü, metodunu terk edersin de partinin ve particilerin demokrasinin arasını Olmaz, Olacak şey değil. Günah olur, febal olur. Ağzınız imansız kapanır. Aklınızı batış başınıza Partide değişen nedir biliyor musun? Partide değişen hükümetlerdir. İslam'da değişen nedir? Gelgen. Bunu da bu arada kaydırtmış olayım Partide değişen hükümetler. Kim çoğunluğu alırsa o hükümeti kurar. kim çoğunluğu alamazsa, o da havası. Ama İslam'da değil. İslam'da sabit, yerine oturmuş bir mesele var. Devlet değil. Eğer İslam devlet değilse, İslam devlet esasına göre kurulmamışsa, ne yapar Müslümanlar? Fiyariyle gelirler. Biz İslam devletini kuracağız derden İşte siz o yola girdiniz ve elhamdülillah hilafet devletini buldunuz. Şimdi hilafet devletine sahipsiniz. Kim ne dersin desin. Tekbir! Allah! Allah! Tekbir! Allah! Allah! Allah! Kim ne derse desin. Elhamdülillah İslam devletiyiz. İslam devletinin bir ismi denedir. Hilafet devletidir. Ona bağlı. Kardeşlerimiz. Şeriata bağlıyız. Elifiyeye sahibiz. Hilafet devletine sahibiz. <gülüyor> Allah bu yolda hiçbirimizin ayaklarını ayırmasın. <gülüyor> Beş. Bizde vurma-kırma yoktur. Bizde vurma-kırma, kabak kuvvete baş yoktur. Gene vardır bizde, tebliğ vardır, yumuşakça anlatma vardır, yumuşak iniş vardır, sert çekici olur, yumuşak iniş. Buna tebliğci kardeşlerimiz çok dikkat etsinler, zira عظیم Muhammed ve اصحاب نصب تبلیغی یمشکه و اینیش که یافتیلریسه، سعی نکنیم موسو در کی از دو یازی حمایتی محمد قریبیسند؟ ای کی از چی میگی؟ قربان درباره چی؟ حالا، حالا، Ben rahat rahat konuşuyorum, siz de rahat rahat dinliyorsunuz. Burada bir havada gürültü çıksa, bir davança patlasa ne olur? Ahit olur. İçeri şey söyleyemezsiniz. Savaş başlar. Savaş başlar. Onun için tebliğçi kardeşlerimiz bu ümmet Muhammed Fesnesi'nin bir yüreği ikinci sayesinde dikkat edin, etsinler. Vurma dolayı yok. Adam sövecek, söz düşüyor musunuz? Hakaret edince etsin ve balonan onay. Her şey fetvaya onu getirdik. Dünyanın gündemine getirdik. Fetvasız hiçbir şey alınmaz. Fetvasız bir şey yapılmaz. Demire anıtkabre gidiyor fetvasını aldı mı? Türkeş anıtkabre gidiyor fetvasını aldı mı? Ecevit anıtkabre gidiyor fetvasını aldı mı? İnilir, anıt kabre gidiyor, fetvasını aldı Erbakan, anıt gidiyor, fetvasını aldı mı? Aldı mı fetvaları? Yok. Fetva yok. Alamaz zaten. Almalarına imkan ve ihtimali sayılır. Elhamdülillah biz ne öbre gideriz, ne de onun yanından yöresinden geçeriz. Biz Müslümanız. İslam'a din düşmanı olan ve 98 bombayı İslam'ın temerine koyan bu kafire ne saygı duruşu yapan neden de yanına yöresinden yöresinden yöresinden. Bizde anıt kabir yok. Hartizlere eğilmeyin. Bizde anıt kabir yok. Ya ne vardır? Camiler var. Ama hocam. Bizim liderimiz hem camiye gelir hem anıt kabre gider. İşte bu da münafıklığın tanımıdır. Tekbir! Oh. Ben öyle diyorum. Erbakan bir ayağı camide, bir ayağı anıt kabre. Burada bir rahmet kılın takımcısı. Geliyor camiye Müslümanlar hamdoluyor. Gidiyor anıt kabre kemalistler yaptı. Kemalistler diyor ki ben sizinle beraber benim camiye bak bak bak bak bak bak İkinci sayfasına bak. mı? Bugün akılırsa kimse davranmasın. Dost acı bu. Eğer her bakanın sevgili olarsa, ona desinler ona dur demesini desinler. Sen ne yapıyorsun? Ona dur demesini desinler sen Camiye'nin adamı mı? Anıtkabir'in adamı mı? Şöyle bedelli nasıl? Zahid, dün 23 Nisan dedikleri şeyde her bakan ne yapıyor? Hem Anıtkabir'e gidiyor hem de onu metheder, o günü metheder desine konuşmak, olmaz mı Memalizdir, vallahi ve ile billahi partiler. Her bakan önden, sizler de arkasından cehenneme gidersiniz. Biz de o bakar bakanız. Yedi. Sadece maddenin ilmi yok bizde maddenin ilmi değil. Ayrı zamanda Kur'an ilmi de var. Kur'an Erkek kadın, herkes, genç, ihtiyar, herkes, Kur'an ilmi. Kur'an, Kur'an ilim diliminden yani iki kanat sahibi. Şulana sahip. İşte bizim insanımız böyle bir insan. Yünce rahim. Hem maddeybiri hem manayir. Erkek kadın iyi çalışırlarsa, gençlikler iyi çalışırlarsa Allah onlara bu iki ilmi bu iki ilmin anahtarını verir. Hepsi ilmanın olurlar. Kaç gün önce davetiye üzerine bizi Mekke'nin yasını. Dağlı Fakat Mekke. Taiz yüzü. Üstelik saçla Sonra Sahabenin bir ismini. Yere yedimden. Habeş. Haberinde görürsün. Sonra Ali oldu peygamber. Emin bir yıh. Emin bir yıh. Bırak sen de orada rahat rahat dünya insanlarına Kur'an'ı teklif etsin. Medine buna kucağına İsa ne hali dedik? Gel. Gel bana gel Ben seni misafir demedim. Rahat edip günlük. Temelik görebilir, rahat rahat yaparsın. İsa halinde hali dedik? Peygamberimiz sahabesiyle birlikte ne oldu? Ben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 eset bağır ki yazılırken sıradan normal davran şekilde yazılır mı fakat sadece ıran seviyi yazıyor. altına diyor ki ilahe tabletin hayli diyor yaparak bir mesaj o toplamda bulunmak üzere orada da bizim arkadaşımız Arapçı oldu okudu. Evet. Arap olarak okudu. Ve taktiyle taşlandı. Son günlerde ne dediler? Gazeteler çıktı. Son günlerde ne yaptılar? Ne yaptılar? Bizim Hasan Vasili divana çıkardır. Divana çıkardır. Çinlerin müşav müşaviri, müsteşari veya Refah Partisi'nin de neydi o zamanı? <gülüyor> Yasin Hatimoğulları iki rağmen onlara değil. Elhamdülillah. Sudan toplandı. İyi bir şekilde. Zevat bizim Hazan masaya geldik. Yani yerim burası. Hakk'a vallahi. Hakk'a vallahi. Hakk'a vallahi. Öbür taraftan gerek Şilberi Müsteşah'ın Prof. Mustafa bilmem ne var mı arası gerekse Hatipoğlu efendim bir itiraz mı itiraz ettiysen fakat itirazıları aburduyorlar. Evet. Şimdi şimdi Sizde inşallah takip eder, bu yüzden, bu yüzden takip eder. Bize diyor, diyorlar, gelin, mersese verin bu. Tekbir, Tekbir. Ticari mersese mi? Hep evet, oldun. İlim mersese bulsun, بیروم برو، زمان آزمایش گذیش، بیروم Allah bu imkanı şu بیروم، بیروم، بیروم، بیروم، بیروم، بیروم، بیروم، بیروم، بیروم، بیروم، بیروم، بیروم، بیروم، erkek بیروم، بیروم، بیروم، Geçlerimizi oraya taşıyacağız. Ne yapacaklar orada? Hem ilim yapanlar, hem askeri eğitim yapan erkek kadın. Biz bile bu işi başlattık ve dedik ki erkek kadın herkes askerdir. Ben de asker. Genci asker, herkes askerdir. Siz de herminiz askersiniz. Evet, bir taraftan ilim yapacaklar, Kur'an ilmini öğrenecekler, bir taraftan da Allah'ın lütfü ve inayetine askerin ilimini iki, İki, i̇ki şart. Sarp ve navi bilgisayacaklar. Sad ilmini, nehir Yani kelime yapısından bahseden Sad ilmini, cümle kuruluşundan bahseden nehir ilmini, yani 12 iki ilmin ikisini burada öğrenecekler, ondan sonra Allah'ın Ve imtihanı geçtikten sonra üniversiteye. Üniversiteye kabul edilecekler. Bu sizin için bir müddetir. Onun için şimdiden başlayacak ve bir imtanda geçeceksiniz. 12 bin ikisini baştan sarp ve nehir bilmeni öğrendikten sonra kendilerinin için bu kapı açılacak. Evet. Kendileri için bu kapı açılmış olacaktır ve açılıyor. Evet. Onun için çalışın gençler. Anadolu'dan, içimizde kebalistler varsa duydunlar, Anadolu'dan ve Avrupa'dan yüzlerce, binlerce geldiğimiz, kız, erkek gençlerimiz hem Kur'an izniyle öğrenecekler, hem de askerlik görevlerdi. Askerlik etkiliyle başladıklar. Çünkü bizim bir şeyimiz var Medrese, tekke fişan. Medrese, tekke fişan. Hanımlar için de bu oldu. Ve bizim arkadaşları anlatırlar. Bir gösteri yaptı kızlar. kızlar. Gözleri yaptı. Orada tesettüren bir ayetlere... silahları kurduğunda ve inşallah size de bu imkanı tanımış bunu yok. O dağın lütuf ve inayetini. Yalnız gayret edin. Bir bir sene içerisinde, iki sene içerisinde sarf ve ne iyi bilmedi. Öğrenin. Gittiğiniz zamanı sizden bir Hem de imtihar verip üniversite diye kaybolasınız. Parası olmayanlara da para vereceğiz. Belki herkesin hali vakti yerinde olmayabilir. Güzel bir ev sahibine çökerim bu gün. Çocuklar var. tam bizim aradığımız yaşlar kıvamda evet maddi imkanları olmasa bile biz onların maddi imkanlarını temin edip burs vereceğiz alalım. ve orada Alman markı var ya bir Alman markı bir ay bir, bir talebenin ihaşe ve ibadetini temin ediyor 8 Sekiz. Asker, sadece erkekiler değil, aynı zamanda kadınlarına da. E kimsenin bir şeyde yok yoktur. Neden yoktur? Çünkü biz bunu götürürüz neyiz? Biz nefis müdafasıyız. ve malı ve canını müdafi etmek üzere böyle bir yolu takip edeceğiz. Efendim kafiler bırakmazlar. Onlara basır bırakmazlar. Ama kaçper Allah'ın elinde ve mülk Allah'ın elinde. Mülk Allah'ın elinde. Kimsenin bir şey demeyi. Dokuz. üblat takvim. Takvim var mı? Kendi takvim. Evet. Bu takvim. İslam'ı Bir muharrerde başlayan. Yine bir muharrerde biten İslam'ı takvim. fiyat davul düzgünler. Ben var Beş man. Evet. Ve ilaveten diyoruz ki siz en azından üç tane alacaksınız. Birini evinize alacaksınız. ikisini de geçinize dostunuza burada olsun, Anadolu'da olsun göndereceksiniz. Tebliğ diyor, o. hep tebliğ yazılardır. Yazılar hep tebrih yazılardır. Müslümanın evine miladi takvim girmez. Mustafa Kemal'in kötü aletlerinden birisi, İslam'a vurduğu darbelerden birisi de bulur. Bir ocakla başlayan, bir esas esasılan takvim, hanımlar sizlerle söylüyor, söylüyorum, İslam'ın takvimi değildir. Bir eve gettiniz, bastınız ki duvarda miladi takvim var. Kaldırıp atıdırsın aşağıya. Aşağıza atıksınız. Müslüman'ın evinde miladi takvim olmaz. Miladi takvim min İslam'la hiçbir ilgisi yok. İndireceksiniz, yerine bir tane as asıdırsın. Ve dediğim gibi en azından üç tane alacaksınız. Birisi evinize, ikisini de göndereceğiniz yere, yere tebliğ edeceğiniz yere tebliğ edeceksiniz, yere, göndereceksiniz ve diyeceksiniz ki Müslüman'ın takvimi Müslüman'ın takvimi bir buharlarına başladı. Afrin'de Müslümanız hatırlayın. Birisi nebine gittiniz? Bakacaksınız, vaadet Müslüman mı değil mi? Vaadet İslam'ın rükün belleden mi? Birisini verip, birisini uyuyor mu, uymuyor mu? Bakacaksınız. Ha, tabine bağlayacaksınız. Ne zaman başlıyor? Evet. Yılbaşı olarak, sene başı. yılbaşı olarak başlıyorsa, vati diyeceksiniz, hamur hasreti Bu bunu indirsa, yoksa sen eve gelmem ben, sen müşrik olmuşsun. Sen müşrik olmuşsun. Hristiyanların takvimi nasıl olur diye. İslam'ın o güzel takvimi durup dururken, Sen kalkmış bu Müslüman'ın kötü üslûn kötü adetini evine, evinizin duvarına asmışsınız. Bu size asla yapışmaz gideceksiniz. Kaza ay hilala göre Müslüman'ın ayı yani ay başları, festonları hilal göredir. Mustafa Kemal'in bütün sünnetine göre değil. O kanun çıkarttı çağırdı. Onu da değiştirdi. Onu da değiştirdi. Kendi şeyden, efendim tilavdan aldı. Ve tilav usulüne göre bugüne kadar süre gelen dört bir adetten aldı. kendiliğe desteklesin arasına bir. Bu buna basit şeyler de değil. Bu arada Kutufi'de İsviçre'den gelenler için söylüyorum. Aklınızı başınıza tutmayın. Beş tane alacaksınız. Biz 500 tane ayırmışız. Beş tane alacaksınız, birisi ebilisen Dördünü de dağılacaksınız. Gerek Avrupa'da gerek Anadolu. Beş tane. Neyler? Neyse ne bir hesabını yapalım. Kaç? Yirmi beş marka. Yirmi beş marka. Yirmi yirmi beş Yok beş tane beş. Evet. Böyle bir şey Var mı ismi istiyorum burada? Hepinize alırsın. Yoksa ben çağırırım cebinizde ne kadar neyin var, neyin yoksa ya en mesele yok. Senin gibi senin gibi babaylıklar olduktan sonra bu takvim girer. Büşmanlara da göre Kurban paraları biliyorsunuz kurban paraları yelten gelecek ki biz de temizliyatını tersimatını rahatça yapalım da yerine ulaşıp alıp bayramını buluştuklar. Ağır davramayın birbiri arkadaşlar herhalde kurban paralarının altına maktumcuların veriyorlar siz de geç kalmayın. Onun için Ves-sâbihûne-sâbihûn Ülâh-ikel-muharramû Fahiyat Kuresinde bir ayet üzerinde olanlar Müsabakayı kazananlar Yarışı kazananlar Yarışı kazananlardır diyor Allah Birbirinizi ilerideşine satış Vuhudur Bu hususta birbirinize yardımcı olur. Orman paraları gönderin. Ben de şahsenin gönderiyorum. Evet. Bu süreçte son maddeye geldim. Elhasıl İslam'ın aleykinde 98 madde 98 madde. İstanbul Aleyhi ve Mustafa yaptığı ikraat 98 maddedir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50, 60, 80, 90. Bunlar laf değil. Abartmak abartır. Abartmak abartmada değil. 98 madde. Bunları kaldırıp şeriatı uygun icraat yapacağız. Allah'a. Çok aziz ve muhtemelen kardeşlerim. Korkulacak bir şey yok. Allah sizi yerdir ve muhafaza eder, gökledir. İşte on iki tane de buradayız. Efendim. Basri yazdı, TRT yazdı, TRT söyledi, radyo rakti söyledi. Fakat elhamdülillah Yine biz burası nere? Evin konuşuyoruz. Hakkımızda çok kararlar var. Bu dağımızı yapıyoruz. Diyoruz ki biz dinde bahsediyoruz. Bahsettiğimiz şeylerin hepsi dinler. İyidir. Kimse bize müdahale edemez. Evet. Bir hadis-i var Dâ tezzâri taîfetün bir ümmetin mâle benim ümmetinden hiçbir taîfet, hiçbir cemaat bitmeyecektir. Taygon verecek, saygon Ve onlar hakkı hakikati ortaya olacaklar ve onlara kimse de ver veremeyecek, veremeyecek. İşte sizler size bir Hadis-i Şerif'e de Ahmet ibn-i Hanber'e Müslim'e Allah'a şükürlerdir. Gördüğünüz Peygamber devrinde hilafet devleti var. Sonra Halifiler devleti geldi. Sonra Ameliyya, Abbasiyya, Selfukurlar, Osmanlılar geldiler. Bunların bir kısmı dört başı mamur insanlar bir kısmında hataları var. Fakat son bir hilafet devleti kurulacak. O baştaki peygamber yolunu takip edecek ve hilafet devleti kurulacak. Tebbi! devleti, idafet devletini hukukta görmekteyiz. Hukukta görmekteyiz. Buna kimse mani olamayacaktır. Ve günden güneş şu cemaat sayısını çaltacak. Hatta böyle karanmış sayılar gettikçe artacaktır. Hadise Ve sonunda diyor ki bir diktatör devlet yani başlayacak Osmanlı sonra bir diktatör devleti, Mustafa Kemal devleti, o da sona erecektir. O da sona erecektir. Ve bitmek üzereydir. Hefif! <gülüyor> Hefif! Hefif! Allah Cenab-ı Hak sözlerimizi söylediklerimizi sağlıklı etirsin. Ve ben burada sözlerimi bitiriyorum. Evinizi Allah'ın selabıyla selam diyor. Dünya ve ahliyet saadeti namazına vurmanızı dua benzeri diyorum. el Aleyküm. Aleyküm. Evet. Yandı kardeşlere değerli müminler bizleri sabırla dinleriniz hocam Allah razı olsun. Toplantımız böylece çok Şimdi ikindi namazını kıracak. Ondan Kur'an'ı toplantımızı <Sessizlik> in the بسم الله رب العالمين الفاتح